Yani, ben affolunmadım herhalde demek günah kebâyım. Affolunmadı, kimse kalmıyor çünkü. Birisi affolunursa onu hürmetine hepsi birden affolunuyor. Adamın birisinin çok büyük günahı varmış, çok büyük ondan öyle titilermiş. Size tevsiye edeyim, Yahya bin Muaz İktisat Sırrı Aziz'in Kelamlarından. Yahya vağızıdı Çok meşhur oldu. Allah şefaatine nail etsin. <gülüyor> Ey ee, kulum, böyle diyor Ey kulum, o günah ki seni benden korkuyor. Bir günah etmişsin, böyle korkuyor. Acaba Allah'ın huzuruna ne şekilde çıkacağım ben diyorum. O taattan yikrek severim ibadetten ki seni korkusuz ediyor. Beni Allah cehennemde yapmaz diyor. Şöyle ibadetlerim var diyor. Bu benliğinden o korktuğum benim için daha iyi diyor. Yani daha yikrek severim o halini. Yahya bin Muaz, Guttiza Sirrahul Aziz sen Allah'ı ne kadar seviyorsan, hatta seni o kadar sever. Sen Allah'ı nasıl sevmiyorsan, hatta seni o kadar sevmez. Bu manayı deme kendine bu. Ben yani sevmiyorlar da, yani serif görüyorlar da, doğru mu bu yaptık? Bu Allah'tan geliyor. Sen Allah'ı sevmeyen ki seni millet sevsin. Sende bir çirkin görünen hal var, o da Allah sevmediğinden oluyor diyor. Benim kendim zamanına bulalım. Arkadaş böyle Benim için şöyle demişler de, efendim böyle duymuş da, onun bunlar hep yalandan ibaret. O gönlüne danışır. Elin şundan söylediğine inanmaz. Gönlünü sevmez de ondan sevmez. Yoksa sen niye sevmezsin? böyle? Yahya bini aziz, Allah şefaatine nail etsin. Çıktık şeyden, bir mevzudan çıkmış bana, geliyim böyle dolanayım de geliyim. Menakıplar arasında dönelim ki o büyüklerin menakıpları konuşulursa, o bir Allah'ın rahmeti yağarmış böyle. rahmet bize görünmeyen bir çurur saçılmış insanın içerisinde. O kadar sahi ki bu zat, sahi ki e, millete yedirdi, yedirdi dervişlere iki yüz bin ahca borca girmiştir. İki yüz bin lira bugün. Bir gün kendine bir sıkıntı gelmiş, akşam yazdı, yarabbim borçlu mu öleceğim? Ona, Korktun gibi yedirmişsin, çiftmesin, hiç, hiç de hatırıma gelmemiş. Şimdi de borçlu ölürsem, ayaklarım bağlı, ellerim bağlı, ayaklarım doğruya oraya geçecek, tomruk olacaklar, borçlu ölüp de vasiyet etmeyip de, borçlu ölerek e, veresesi de, Borcunu vermeden kabride kalırsa o topluk olacak. Borcu verilene kadar bağlı diyor Peygamberimiz Muhammed. Aleyhisselam'ı korkuyorum dedi. Allah Allah'ım. Ya, ya gece rüyasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şefatına Geldi rüyasında. Borcun için kaygı çıkma. Rüyada Kerman şehrine git. Kerman şehrinde e, o borcumu verecekler. Kim o ya Rasulallah? Ben onun da rüyasına girdim, sen orada kürsüde ilan dersen, o dediğin kimse sana 200 bin ahçayı verir dedi. Sen kahve çekme git. Gittiler, o da bir yere vaaz verdi, rüyasında haber verince biri ayağa aldı. 40 efendim ben dedi, yok sen değilsin, almam dedi. 200 bin ahçe bir kişi verecek dedi. Rasulullah'ın geriye doğru olur dedi. Allah'ım ikinci Cami-i Kebir'de vaaz verdi. Cami-i Kebir'de millet duruyor. Allah'ın Tanrı Teala ta iki Yahya'sı var diyor. Biri Peygamber'e de bir İstanbul Evliya. Yahya ismi. De. çok büyük Zat yani. Allah şefaatine nâilesin. Bu da vaaz verince, Caminin tak dalısından tak tak tak tak birşey vuruldu camdan yukarıdan. Mevvap ee, gitti, Mevvap içine gitti. Ne anam, yani, kim kadınlardan? Padişahın kızıyım dedi. Yahya bin Muaz bu mu dedi. Resulullah'ı rüyada gördün dedi. İki yüz bin ahcan hazırladım duruyor dedi. Evet bu Yahya bin Muaz'mış efendim derler. Efendim burada Padişah'ın kızına evdikmiş Peygamberimiz. Yalnız Padişah'ın kızı size bir ricası var. Üç gün vaaz vermeyince teslim edemeyeceğim. Meftun oldum bu ağzına dilim diyor. Tamam olsun, da öyle teslim edeceklermiş. Peki diyor. Birinci gün vaazında on tane kişi cam vermiş Böyle öldü gitti. İkinci gün ağzında 20 tane kişi vefat etmiş. Üçüncü gün ağzında 40 tane insan diyordu Cenazeler taşınıyor. E, o çorakçı bayselerde evvelki evvelki halinde sigara ne içmediği zamanda, babasına niye çok itaatli bulunduğu zamandaki vağzından cenaze kaldırıyorlardı, ben gördüğünü kaldırıyorlardı. Yahut da girilen bayılmış da onu kaldı. Hepimizi satıyor, hüngür hüngür diyordu. Sonra istikamet bozulursa bozuluyor. Allah bizi istikametten ayırmasın. Bizde birkaç tane öyle suhur etti iyi de hacca giderken böyle ayakta dua ediyorduk Birisi yani bağlı yollardı, hep birden bağlık vardı. Kadın öldü diyorlar onu götürdüler. Biz zaman daha bir üç daha family olmuştuk. Cihanda taklar yıkıldı, çok ölüyordu o zaman. Allah'ımız, uman olduğum Allah bizi istiqametten ayrılmasın. Ya kardeş Yedi deve yükü hedaya, yedi deve yükü hedaya iki yüz bin ahca ile ettiler, çıkardılar. Oğlu ne ile beraberdi? Bir dereye, Hatın Deresi diyorlar, geldiler, şafağa kafası secde ederek, oğlu dedi ki, bunu Gonca da alacak parayı. Bu yedi düve yükünü bir günde hedai eder etrafa, sehaveti duymaz. Ben yine malsız kalırım dedi, yastığın büyüklüğünde bir taş aldı babasının başına vurunca ezdi etraflar, o da şehit etti. Yiller yanıyor, oğlu öldürüyor. Bu dünyaya güvenilmez kardeş. Allah cümlemizi ıslah etsin. Ya. onu diye de bağladı efendim kaygılı şekilde. Büyükler satıh yülecek üye, de onun için bağladım. Şehitlik madalyası almanca gitmezler. Büyükler şehitlik madalyası bakın şimdi şefaat edecek daha çok Hacı Esadi Elpile efendimiz 28 tane kula ile beraber elemenin çizini tarihler yüz darası yazdılar onu suçsuz, günahsız bunları orada idam ettiler. Menderes bir iki mahkemeye vermek istedi. Sonra da olmaz olmaz, alalım dedi. Geldini idam ettirdi. Yok gelmedi, <gülüyor> yani geldi. İdam edecek olanları idam ettireceğini ettirmedi. Merhamatı kendinin eline ayağına dolaştı. Böyle geldi. Allah rahmet etsin. Alım Barış Bakrı'yı. Ana عنده zan'ı bi. Allah Teala buyurdu: "Ben kulumun bağ zannından dayım. İman, imanın derecesine ve kuvvetine göre tecelli ederim, Tecelli ederim. Yani lisanın yahut kalben zikrederse lisanın anar Alben Allah diye solmümenin altı çarpmaya başlarsa, iyi dinleyelim, nisanen yahut Alben zikredersem, ben de onu, zik kulumu zikrederim. Şurada onun şeyi çok ah, <gülüyor> Efendimiz de yazdı ya, size daha çok bak, on türlü fevkürûni evkürükün meşgûûlî velâ tekbûûl Gonya'da iki gün, bütün ulema arasında bunu unan Konuşma yapmıştım evvel bir gittiğimde, tükenmez. Siz beni şöyle zikrederseniz ben de sizi öyle zikrederim. Beni şükrederseniz nimetinizi artırırım, böyle böyle <gülüyor> devam ediyor. Oraya giremeyeceğim, kusura kalmayın. Beni lisanen yap. Kalbini zikrederseniz ben de onu, e, onu zikrederim. Şeytan ordusundan da uhulumu vururum. Yani onu hısara alının oğlumu şeytan ordusundan muhafaza ederim. Ona tevfikimi, inayetimi yağdırırım. Nuh Aleyhi Salatu Vesselam'ın kavmine tufan oldu ya, onu bilirsiniz, Efendimiz'in yazdığı Hakk'a oh, Daim'in de kitabı var. Efendimiz'e, hepimize de selamı var, kokuyamını götürmemiştim, orada onu da vermiştim. İnşallah e, ikbanlarımıza götürür de koklasınlar demiştim. Da almış, kusura Şimdi, sonra böyle masada nesilatı kusura Şimdi en kitabımın üstüne dedi, Mahmut Sami Ramazanoğlu yazılacak dedi. Gül yaranma, inşaAllah. Bundan sonra bir devir böyle geçiyor, çok iyi geleceğinin işaretini duydum geldim bu defa. Gül er çıkamıyormuşmuş, çıkamıyorummuş, hücumdan, ikvanın baş bazı büyükler diye sokusunlar bu defa. Şey, er en köy camisine Cuma'ya geleceğim diye. <gülüyor> Bütün o havlu içi az takkali ikmanıdı. genç. Tüm doldular böyle, içerisinde vardı ki geç kalmıştı yara yara yanma vardı. Başka Hicaz'a gittiğim gibi, müsaade edin dedim, şöyle vaktilardır maça geçiyor, kısırmıyorlar. Elhamdülillah, caminin içerisinde çatlar derecede feyiz idi yani. Ee, bir huzurun içinde eylek alhamdülillah, selamlar ve iştahı selam ettim, ehvanlarımıza selam söyle, ehvanlarımıza selam söyle, ehvanlarımıza selam söyle deyip böyle. Efendimiz'in yazdığı kitaplardan birisinde de bu yazılı, başka kitaplarda da gören kardeşlerimiz çok iyi, Muh aleyhi salatu ve selam kavmine, Bufalla dua etti, kazapla dua etti. Allah semadan ve yirden taş kıran sularla bütün kafiri mahvetti. Biliyorsunuz, oğlumla gitme, <gülüyor> bozul yav. Gel iman et, oğlumla. <gülüyor> Dağlara gider kurtulurum ben dedi, iman etmem. Yukarıdan gelen sil gözünün önünde, şaa, gire çattım, inan. Huzurlar haşa geberdi baydı gitti. Ya, kadının biri yağırt süt getirir kendine. Ya yani, Nuh, tufan olunca, kurban olayım bana diyorlar, ben de vahfuruna bineyim ve kurtulayım diye yalvarır. O kadını Allah unutturdu gitti. Hiç hatıra gelmemiş, binmiş, ne gitmiş. Vahfurdan indiler, kurtuldular, karaya çıktılar, gene bilmiyor. Kadın stiline, sınırda stil derler, biz cingil deriz. Stiline yavurdu koymuş, fırlayıp gelir. Ataaa! Ya dedi, vah aleyhi sallam ta'cum. Kurgan olduğum noktada tufan olursa beni koy. Bütün ya, dağların başından kırk kereşil yukarıya çıktı şey, su. Halika Zülcelal onun olduğu yere girmediği emretmiş, su oraya girmemiş. Allah Allah! İneğimin ayağına yaş gelirdi. Tırkat oldu mu, kurban oldu mu? Yani onun ayağı. Allah'ımız korudu mu? Koruyor. Bak bizi bir tohumun içinde koruyor. Anamızın batnında koruyor. Dar yerde kalıyor, bir şey olmuyor. Çatlayıp bilmiyor Doğup böyle büyüyor. Anamızın babamızın da kıymetini bilmiyoruz ne zahmetimizi çekiyor. Size misal olarak veriyorum bak. Ta, atlar, kısraklar, işinizde öyle köyden gelenler çok, ne olan. Kulunu dünyaya getirdin mi, dişiyle zarını yırtıverir. Allah o firaseti vermiş. Yırtmayacak olursa o içinde çatlar ölür. nevi diyeyim, o emukardın içinde mi? Hem zarın içindeydi, hem diğerinin derinin altındaydı. Orada niye çatlamıyordu, dışarıda çatlıyor? Oranın hayatıyla, dışın hayatı birbirine benzemez. Orada hayat ayrı, dışta, dünyada hayat ayrı, kabirde hayat ayrı. Ağzını bastırıyorsun yine diyorsun ki, ''Vel bahsü ba'del mevhut'' Ölünce dirildi diyorsun. Halen ağzından gidiyor, dışına kadar ruh geliyor. Bir kavülde ruh geliyor, düşünün üstüne oturuyor, şu hale cevap verecek, şu hale. Niye çatlayıp Orana, hayata ayrı. Yani Allah'ımızın kudretlerini dinleyelim, bize yani şeyi verir, Allah'tan da verir, korku verir, Allah'a muhabbet verir. Allah'ın kudretini düşünelim, duralım. Yani Rabbimiz, Efendimiz bunları bize İbret engil şeyleri suçuda yemek yerken söylerdi. Bir kadın diyor, on gün üst üstüne süt yese diyor, o süt et olur, memesine hiç gelmez diyor. Çocuk doğduktan sonra çocuğun rızkını meme musluklarından vereceği için Allah, on gün mütemadiyen ettirirsen süt olur, memeleri dolu süt olur. Makine getirin diyor Efendimiz, araştırın. O etin içinde bir damla süt var mı, yok mu, aran Yok ki diyor. O et diyor. Ette süt yok diyor. Sütü aran diyor. Et var mı diyor. Hiç et yok sütte diyor. Niye kadın on gün üst üstüne başta tam yemesede, o sütü yiyse hiç süt gelmiyor memesine de, et oluyor, yediği süt. Neden diyor, o diyor yediği et diyor, çocuk dünyaya gelince neden süt oluyor? Hep Allah'ın kudretini tefekküre, faydalı şeyler böyle tefekküre, kardeşim Allah'ımız çok büyük, Allah'ımız çok büyük. Bizi yoktan etmiş, varlığından haberdar etmiş, o kadar Yahudi, Nasrani, Mecusi, Çin'den, Amerika'dan, İngiliz'den, Fransız'dan, Amerika'dan, Rusya'dan, Seçmiş Orta Anadolu'da, babamız aa, babamız Şık Mustafa Efendi, anamız Ayşe Hanım, ondan halk etmiş daha beşikten çıkınca la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diye etmiş. Bu bizim mi Allah angudretmi? Doğru söylen. Elhamdülillah alel iman. Elhamdülillah alel İslam. Elhamdülillah alel tevfik. Allah'ın keyfi gibi ile böyle olduk. Yoksa kendimizi kendimiz kurtarmaya imkan mı vardı? Nasıl Allah'a şükretmen, Nasıl Allah'a zikretmen, Nasıl Allah'a boyun bükmün kardeşim? Ben, beni lisanen yahut kalben zikrederse ben de onu zikrederim, şeytan ordusundan ölürkene bir Yasin okur, gelir hafızımız, üfürür, gitmiş dafa çelik ile çevirmiş gibi çeviririm, şeytanı oraya sokmam diyor Allah'ımız. Ben götürmen beniz e, efendim şeytan ordusundan korur, ona tevfik ve inayetimi yağdırır. Devam edelim. <gülüyor> o beni gizlice zikrederse, gizli bir yere çekilmiş. Allah! En samimi zikir bu. Yani Allah Allah, aranda hiçbir hayin yok. Şu duysun da daha ağlayarak zikrediyorsun. Yok. Çünkü kimse duymuyor. Efendimiz diyor ki, e, çocuklarımızdan ayrı yığınız varsa orada zikrederseniz daha iyi olur diyor. Door. Gece lambanız var da, onu söğündürürseniz daha iyi olur diyor. Yani karanlık olduk, sıra huzurlu olur. Allah, Allah, Allah. Mevlamin duyduğunu anlayarak zikredeceğiz. Hacı Esad Efendimiz mevlamı görür gibi zikredeceğiz. Allah'a görüyor gibi ver. Sen onu göremezsen elihsan en tamudallah. Yani yahsana haber verirken Allah'a görür gibi ibaleti de siz Allah'a göremez. Allah'a görüyor gibi görüyor. Sen onu göremezsen elihsan en tamudallah. Yani Ehsan-ı haber verirken Allah'a görür gibi ibadet eder. haber verirken Allah'a görür gibi ibadet eder. Siz Allah, Allah sizi görür gibi ibadet eder. Öyle derseniz nasıl olur? İnan vücudu kayıp edersin, vücut olur, Allah'a, mazara kayıp olur bazı korku da gelir insan, hayatını kayıp etmiş gibi. Şöyle bir ipliğe, yanmış ipliğin külüne yer gibi kendini seccadenin üstünde bulursun. Ama benle merzum, yani yaşamayan haber verse kafandan yukarıya gider ama yaşayan haber verirse içine gidersiniz Yaşayan haber verir. Bunun için gizli yerde Allah'ı zikredersen o bambaşka olur, efendim ihmanlarımızla beraber yeri ile emir var öyle öyle zikredersek nasıl olur, Allah, Allah, Allah eğer öyle zikrederseniz diyor hadisi i Şerif'te ben de sizi Cebrail'in, Mikail'in, muharrat meleklerin içinde anarım, o meclis bir gün daha dağılmadı diyor. Dağılmadı. O, Allah diye de, de e, zikredemedi. Affettirten sonra dağıtmadım. Her zaman da affettim onları. Yani affolunmadan bir defa dağılmış değiller daha. Ben zikir bu kadar şimdi. Ektim okudum size. Onun bu beni gizli çiziklerse ihlal ihlas yaparsa bak. Ee, i̇nsanın içinde almakta ihlas o kadar olmaz da, herkesten hali, masivadan hali, gizli yerlerde Allah'a zikrederken gözünden de yaş gelirse, ona arş-ı azamının gölgesinin altına alacağım diyor. Seb'atun yudhullihumullahu fiyudhulli yevmelâhû Yani sohbet çok zengin, çünkü siz zenginsiniz dinleyen kulaklar zengin. Bugün onun için yedin çeksem o geliyor demeye yere de imkanım olmuyor. Yani insandan hali, masivadan hali, gizli yerde Allah'ı zikrederken gözlerden de yaş yuvarlanacak olursa buna riyane katılmaz. Kimseye de demez ben bugün. Gece zikrediyordum, böyle ağlarım, dayanamadım, dedin mi yani, riyaya gider. Allah'la baş başa, o bilecek, başka kimse ailen dahi bilmeyecek. Bizim ikvanın birisinin evinin, aileyle beraber yede zikrediyorum, bak ağlayacak, şey edecek, yorganı diyor kafasına yiyip, bir tecik kıbra yürütürüm sana. Hiç seslenmeyeceksin. O ağlayacakmış, o duyar diye korkuyormuş ya. Yani. Genç bir çocuğu, onu çimdiler için böyle zikredelim inşallah. O beni gizlice zikreder, ihlas yaparsa ben de onu zikrederim. O, o kuluma verdiğimi melaikelerime bile duyurmam. Ona verdiğimi meleklerime duyurmam. Melekler, melekler kenaman katibi. Yazmış, çizmiş, ortaya koymuş. Mizanın gözüne koyunca amel hafif gelirse, Allah benim indimde o zulümün bir ameli var, ben de onu koyacağım şimdi diyor Allah. Ve meleklerimi de duyurmadım, onun kalben zikri, meleklerin de haberi olmayan zikir, kalben zikri koy verince kaldırıp atıyorum, cennetlik cennetlik, getmem ya Rabbi diyor. İhvanlarım var diyor, ne kadar attıysa onlara ediyorum. Dağışlıyorum diyor, onlara dağılıyorlar, kurtuluyor. İkvam birbirine böyle şefaat edecek. O Allah'ın kahrına uğraya sıcak herif buraya, bir oldu, geldi, şefaat yok ne dedi ya, Peygamberler şefaat Halen, şefaat li elil min ümmeti, ümmetimin ehli kebairi benim şefaatim buyuruyor. Öyle değil ya? ondan sonra evliyalar, i ulemalar efendimiz peygamberimiz de hadisinden söylüyor. E ihvanı çevardınız birbirinizle şefaat edeceksiniz diyor. Bir ihvan daha bulunur taviratta girerse cennette bir derece daha yukarıya geleceksin. Derecen anadır. Derece ve seryu le ma'rifetill rabbik ve cennetun ardu hassema wa'l anhu hatta lil muttaqin. Derece <gülüyor> Yedinci kat semanın yukarısından yedinci kat yerin altından bu kadar gelişlikteki mesafede. Çünkü derece bizim derecelerimiz metreler. Allah'ın büyüklüğü bize nispeten ne kadarsa onun derecesi o kadar. Yani ne kadar büyükse derecesi o kadar büyük büyüklük dereceler. Allah Allah bizleri müstakim yurdan ayrılmayalım riaya sim ayak tutulmayalım şimdi riya sim zamanı değerli neden öyle dedin adam ele göstererek bir iba ibadet ediyor ki? yürürler diyoruz musun diyor yasak ibadetiniz de yasak öyle gün Allah yasak olmayan bir güne çıkar diyorlar onların isyanları yasak olsun. Senin zikrin ya Rabbi, açık olsun. Bu senin kudretinde var. Senin kudretinde var. Hak tecelli her işi Hasan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Bir anda ya Rabbi tecelli buyur. Bu idareyi bilir ve uçur. Yerine imanları geçir ya Rabbi. Bu senin elinde var ya Rabbi. Bizim gücümüz yetmiyor. Yalvarmasını bilemediğimizden bu işi çekip duruyoruz, hocaman adam gelmiş de diyor. Yok diyor, partilerin hepsi eşkıya. Saydırdım işte, O minisler masunlarda, masumlar da, diyor, eşkıyalar bunlar. Geldiğimi ağzıma hiç münasip görmedim. Orada. Çok taçyip ettin yani. Kendi akılcı diyerek getirdiği, milli Türk talebe birliği getirip bağırdığı, Allah diye cezbelenip geri indirdiği adamlar unuttu da kendine buyur. Sen baş safa geç de milletvekuludun Yani bu böyle olur mu? Hocamız da kayırmazsa bizi, hacımız da kayırmazsa kimse... Bizim ancak bir Allah'ımız var. Ya Rabbi, bir sen varsın. Bizi selamete çıkar Ya Rabbi, Habibi Ekrem'in hürmetine, Eyle-i Kadir hormatine, nur hürmetine, Zulem hormatine, hürmetine. i Ekrem hafif tutun, böyle şeyleri duyurmayın yahut da silah. Oh, eğer beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de o kulu daha hayırlı bir cemaat içinde anlarım, Cebrail'in. Kailin, Kuru, Kerri'nin, <gülüyor> ki melekler arasında zikrederim onu. İnsanlar zaman zaman zikreder, melekler her zaman zikreder. O insan zaman zaman zikreder, du, melekler bir kere duydu mu onu, ona istiğfar okumanın için mütemadiyen istiğfar okullar o Ya. Ya hükûmün onlar arasında zikrederim işte. An Cabir'in radıyallahu an kalesti Abdurrasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ra'da. Yaquf eftadi rislete la ilahe illa Allah Muhammedur Resulullah Cabir radıyallahu anıvatte göre ben peygamber Efendimiz'den işittim, Buyurdu ki Zikrin en etkali La ilahe illallah ah, Muhammedun Rasulullah